Ondan sonra Cenab-ı Hak yine bir Efendimiz'e olan bir atıfeti bildiriyor, bir lütfu bildiriyor. Belini büken yükün senden alıp atmadık mı? Belini büken neydi Efendimizin? O içinde bulun toplumun ahlak, edep, denayete, cahiliyesi Efendimiz'e dehşetli bir hüzün veriyordu. Onun zaman zaman hira mağarasına çıkıyordu. Hatta vahiy gelmeden 6 ay inzivaya çekilmesi artmıştı. Yani o toplumun o şeyi, denayete, cahiliyesi Efendimiz'in o temiz kalbi çok rahatsız ediyordu. O belini büken şeyi alıp atmadık mı buyuruyor. Ve batıla karşı Cenab-ı Hak Efendim'e büyük bir güç veriyor. Teyit var. Belini büken nedir bir de bu batılın yaptığı taarruzlar. Buna karşı Cenab-ı Hak Efendim'e büyük bir teyit veriyor. Belini bükene kaldırıp atmadık mı buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'la ne kadar muhabbeti kurabilirsek Cenab-ı Hakk'ın bu kadar bir lütfuna mazhar olmuş oluruz. Yine ondan sonra inneme al usru yusra, inneme al usru yusra. Elbette zorluğun yanı bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Demek ki kolayla inanıp zorluğa ehimiyet vermem ve zorluğa katlanmak lazım. Dünyada bir zorluk anı, fedakarlık anı. Allah'ın izniyle sabır göstererek dayanan o kolayla erer. Bunlar da yani kalbin durumuna bağlı, ihlasa bağlı. Zorluğa tesadüf edersen arkasından bir kolaylık geleceğini bil. Hatta Mevlana'nın burada güzel bir dizesi var. Bu dünya bir dön misafirhane'dir diyor. Senin gönlün de bir diyor misafirhane'dir. Birçok hüzünler gelir diyor. Kalma ki onlar sende kalır diyor. Onlar da gelip geçicidir diyor. Nasıl diyor, bir misafir diyor, ben burada daimiyim demez diyor. O hüzünler de öyledir. Hatta sevinçler de o şekildedir diyor. Sevince de aldanma diyor, hüzüne de aldanma diyor. Hepsi gelip geçicidir diyor. Velhasıl netice o zorluğu gönül hoşluğuyla karşılayabilme. Ya Rabbi sendendir diyebilme. Ve Cenab-ı Hak önünü açıyor. Kolaylık veriyor. Ebekir radıyallahu anh halife olmadan evvel yetim kızların ineklerine gidip hayvanlarını sağardı sütlerini. Halife olduğu zaman da komşuları da herhalde artık Ebu Bekir dediler radıyallahu an gidip bu yetimlerin hayvanlarını sağamaz dediler. Fakat Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, o kadar coğrafya büyüyor, hudutlar gelişiyor, problemler artıyor, elçiler gelip gidiyor. Bir takım irtidat hareketleri de var. Her şeye rağmen Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, gidiyor, o yetimlerin hayvanlarını yine sağıyor. Ve lazım Cenab-ı Hayra İhlası yönlendirenlerin önüne açar, kolaylık verir. Ondan sonra feiza farauf tefansap. Boş kaldım hemen başka bir işe koyul bu yani Bir işi yaptın, bir hayır işini yaptın orada kalma. Hemen bir ötesine git. Farzı kıldın, sünneti de kıl. Sünneti kıldın, nafileyi kıl. Bir hayır yaptın, diğer bir hayra koş, öbür hayra koş. Ve yorul bu hususta. Ve yanlı Rabbine yönel. Velhasıl Kur'an-ı Kerim murad ilahi ifade ediyor. murad ilahi ifade ettiği için de ne kadar kalpler Cenab-ı Hakk'a yakınsa, o kadar Kur'an-ı Kerim kendine okulu açıyor. Efendim şimdi, kurban bayramı geliyor. Bir misal vermek istiyorum. Efendimiz bir koyun kestirdi. Akşamleyin sordu. Ayşe dedi, kurban ne yaptın dedi. Ya Resulallah dedi, dağıttım yalnız bir kürek kısmı bize bıraktım dedi. Demek ya Ayşe de yalnız kürek kısmı bize kalmadı, hepsi bizim oldu. Ya Ayşe, demek ki bize bıraktığın bizim olmadı, dağıttın hepsi bizim oldu buyurdu. Üsve-i Hasene kitabında da var. Bir fakir aileye bir koyunbaşı gönderiyorlar. O fakir aile benden daha muhtaçtır diye yanındakine gönderir. Bu yedi komşuyu geziyor. Tekrar aynı yere geliyor. Sahabinin iş dünyası. Bu infak ayetleri inmeye başladığı zaman Eshab-ı bir kısmı daha çıktılar. Odun kestiler. Bir kısmını kendi ihtiyaçlarına, bir kısmını Allah Resulü'nün önüne koydular. Yine ilk anlarda Efendimiz'le görüşmek isteyenlere ait kemi de sadaka ver buyuruldu. Sonra mensuhtur. Efendimiz'le ilk görüşmek isteyenler baştan sadaka verildi. O kalp alemleri, gönül alemleri açılırdı. Ondan sonra Allah Resulü'yü görüşürlerdi. Bellahatı Cenab-ı cümlemize bir infak ömrü nasip eylesin inşallah. Bu maddi imkanımız varsa maddi imkan, manevi imkanımız varsa gücümüz kuvvetimizle. Yani her şeyimizle bir Allah için vermeye seferber olabilmek. Allah cümleminden razı olsun. E, zamanımız kritik bir devre. Nefsane arzuların has safhada olduğu bir devre. İnsanların nefsane sultasında yaşadığı bir devre. Merhametin şefkatinin azaldığı bir devre. E, sokakların insafına bırakılanlar. Kötü filmlerin tesiri altında kalanlar. Bellasıl bugün Müslüman çok iş düşüyor. Hem kendini inşa etmek, hem deminki hadisleri de buyurulduğu gibi, ben senden davacıyım demesi. Bu açılan Kur'an kurslarımız çok mühim. Talebe yurtlarımız çok mühim. İstikbal onlar da. Onlar yetişebilirse yarın istikbal vardır. Onların nefsine alü mağlup olursa yarın ziyanlık olur memleketimiz. Bu memleketimiz Allah'ın bir emaneti bize. Şehit kanlarıyla gelen bir emanet. Onun için bu yetişecek genç nesle ehemmiyet vermek de büyük bir ameli salih olmuş oluyor. Allah ibninden razı olsun. İşte ameli salihler Kuran'ın muhtelif ayetlerinde mesajlar halinde bize bildiriyor. Cenab-ı Hak inşallah o ayetlerin muhtevasından hissederim nasib beyler. Cenab-ı Hak inşallah gönül dünyamızı kendi rızasıyla tevli feller niyetlerimiz inşallah.